Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İsviçre İç Göç İzleme Merkezi tarafından yayınlanan rapora göre 2018 yılında 144 ülkeden 17,2 milyon insan doğal felaketler nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Etkisi giderek daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçları dünya çapındaki göç rakamlarında da görülmeye başlandı. Deha'nın haberine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2017 yılında yayınlanan raporda ise 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliği iklim nedeniyle oldu. Bu göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporuna göre iklim değişikliği nedeniyle çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşecek. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi nedenlerden, 200 milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalacak. IDCM tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye'de de var. Diğer bölgelere oranla Türkiye'de iklim ve afet nedeniyle göç oranı daha da düşük olsa da son 10 yılda bu nedenlerden 275.313 kişi göç etti. Yapılan araştırmalar ve raporlar sonucunda ortaya çıkan bu kötü senaryolara çözüm olaraksa sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının Doğru bir kalkınma planıyla önlenebileceği söyleniyor. Küresel çalışmalar ve kalkınma planlarıyla iklim göçünden etkilenecek insan sayısının 80 veya 100 milyona düşünceyi tahmin ediliyor. 2050 yılı için bahsediliyor Çünkü 200 milyon insanın göç etmesinden bahsedilmişti. 2008 yılından bu yana elde edilen verilere göre yıllık ortalama 21,5 milyon kişinin sel fırtına, kasırga ve aşırı kuraklık gibi hava şartları nedeniyle zorunlu olarak göç ettiği belirlendi. Bir gün gazetesinden Kardelen Tatar'ın haberine göre yurdun farklı bölgelerinden belediyeler sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bir araya geldi. Yerel izleme, araştırma, uygulamalar derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 21 belediye yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularını tartıştı. Etkinlik sonucunda belediyeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için ortak çalışma kararı aldı ve sürdürülebilir kentsel gelişim ağını kurdu. Ağın ilk sekreteryesini İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde iki gün boyunca katılımcılar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleşmesi konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk sonucu, sürdürülebilir kentsel gelişim ağı oldu. Sürdürülebilir kentsel gelişim protokolüne imza atmış belediyelerin iletişim, paylaşım ve işbirliğini içeren ve Türkiye'de alanında bir ilk olan sürdürülebilir kentsel gelişim ağı katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu. Ağın ilk sekreterliğini yine İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ağa dahil olan belediyeler işbirliklerini daha da ileriye taşıyacaklarını hep beraber ilan ettiler. Son olmasını umduğumuz bir haberle programa devam ediyoruz. Avustralya'da gözleri ve gagaları kanayan 60 kuş çığlıklar atarak gökyüzünden yere çakıldı. Olaya müdahale etmesi için çağrılan kurtarma ekipleri buldukları 60 hayvanın 58'inin olay yerinde öldüğünü açıkladı. Adelaide yakınlarındaki bir okul yakınlarında düşen kuşların zehirlendiği düşünülüyor. Casper Kuş Kurtarmanın kurucusu Sarah King The Guardian'a ekibinden bir kişinin kuşları nasıl bulduğunu anlattı. Oraya gittiğinde beni aradı ekip arkadaşım. Gerçekten çok huzursuzdu ve müdahale edebileceğinden daha fazla kuş olduğunu söylüyordu. Kuşlar tam anlamıyla ağaçtan gökyüzünden önüne yağar gibiydi. Bunların aslında sadece iki veya üç ölüydü. Gerisi yerde çığlıklar atıyordu. Artık uçamıyorlardı. Gagalarından kan geliyordu. Gördüklerimiz korku filmini aratmıyordu. Kurum kuşların bilinçli olarak zehirlendiğine inanıyor. Türler Avustralya'da tarım ürünlerine zararlı kuşlar olarak görülüyor. Yerel konsey bunlarla öldürücü olmayan yöntemlerle mücadele edilmesini öneriyor. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan pozimutlu bir haberle veda ediyoruz. Etiyopya Başbakanı Abi Ahmed'in ülke çapında başlattığı 4 milyar ağaç projesi kapsamında 29 Temmuz'da ülkenin Güney Eyaleti'nde 10 binlerce kişinin katılımıyla 200 milyon fidan dikilecek. Gediyeo Bölgesi Tarım ve Doğa Kaynakları Ofisi Başkanı Leta Legese basına yaptığı açıklamada kendi bölgeleri için şimdiden 10 milyon fidanı hazır ettiklerini ve çukurlarını kazmayı tamamladıklarını söyledi. Yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı sonlandırdık diyen Legese el ele vererek Başbakan'ın koyduğu 4 milyar hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi. Çevre koruma ve İklim değişikliği ofislerinin organize edeceği etkinlikte fidanların dikileceği alan on binlerce dönümü kaplayacak. Evet Son dönemlerde çıkan haberlerde ağaç dikmenin iklim değişikliğine olan olumlu etkisinden bahsediliyor ve herkes ağaç dikmeye davet ediliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.